672. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Hz. Ömer'i halite seçmesi, Hz. Peygamber'in ashabından bazıları Abdurrahman ile Osman'ın, Ebu Bekir'in yanına giderek onunla gizli konuştuklarını öğrenince, hemen Ebu Bekir'in yanına gelerek Ebu Bekir'e, Ömer'in ne kadar katı ve sert olduğunu bildiğin halde, onu başımıza getirdiğinden ötürü Allah kıyamet günü seni sorguya çekerse, nasıl cevap vereceksin, dediler. Hazreti Ebubekir, beni oturtunuz, dedikten sonra, siz beni Allah ile mi korkutuyorsunuz, zulümle sizin işinizi yürüten bir kimse mahrum olmuştur, ben kıyamet günü diyeceğim ki, ey Allah'ım, onların üzerine mahluklarının en hayırlısını seçtim, ey kişi, bu söylediklerimi sen, arkanda olanlara naklet, dedikten sonra tekrar uzandı ve Osman bin Affayn'ı bir daha huzuruna çağırdı ve ona, yaz, dedi.